Ну, а вот здесь ibabına geldik. Geçen dersimizde lehî babıyla alakalı olanlardan iki tane asli meseleyi öğrendik. Birincisi lehî tahrime delaleti, we can see fesada delaleti diye iki tane başlık açtık. Ve bu iki tane başlıkla ilgili görüşleri, ihtilafları aktarmış olduk. Dedi ki racum olan, mücerret kalinelerden tecerret etmiş olan lehî hem tahrime delalet hem de fesada delalet eder. en mundabit olan görüşün bu olduğunu söylemiş olduk. İhtilafları aktardıktan sonra Şimdi nehi ile ilgili veya emirle ilgili bazı onlara devam edecek mevlide 64. beyti okuyacağım. Onun şeyini yapacağız. Onun açıklamasını yapacağız. Başlığımız da şu. Emir nehi gerektirir mi? Nehi emri gerektirir mi? 64. beytimizin başlığı bu. Yani bu şu demek. Allah bize bir şey emrettiğinde onun zıddını etmiş olur mu? Allah bize bir şey yasakladığında onun zıddını emretmiş olur mu diye başlığımız bu, pastamız bu. Dedi ki: "Ve emruna biş-şey'i nehyun mani'un. Ve emruna biş-şey'i şey'i nehyun mani'un min zıddihi vel bizim emrimiz bir şeyi bir şeyi emretmiş olmamız nehyun mani'un. Men edici bir nehidir aynı zamanda min zıddihi onun zıddında. Aksu Eeydan vakı ve onun aksiyle aynı şekilde vakiidir Yani nasıl ki bir şey emretiğimizde onun zıdığını neh etmiş oluruz hakkeza bir şeyi neh ettiğimizde onun zıddığını da emretmiş oluruz demektir bu Burada o sürücülerin kas etmiş olduğu şey şudur abiler Mesela diyelim ki Allah bize bir şey yasakla V ta bu zina dedi Zi yapmayın dedi Bu aynı zamanda ifffeli olun emrinde içerisinde barındırır mı? Bunu tartışmak, yani mücerret olarak da zina yapmayın, zinaya yaklaşmayın ayeti en e, iffetli olunuz. Çünkü zinanın zıttı iffetli olmaktır. E, mesela gibi. Veyahut da emir babından bir şey emredelim. Mesela Allah'ın bize cihada emretmesi diyelim cihad ediniz demesi e, gevşek olmayınız e, emrini de içerisinde barındırır mı? Çünkü Allah yolunda cihad etmeni, e, edebilmek için Bunun ön mukaddimesi nedir? Gevşek olmamaktır, yakaza halinde olmaktır misal. Ama cihat lafzında bu yok. Peki bu usulen bunu gerektirir mi yoksa bunu gerektirmez mi gibi. Mesela diyelim Rabbimiz bize ne diyor? وَلَا تَتَّبِعُوا نَحْيَ بِا اِرْنَكْ تَعَوْرَ Şeytanın adımlarına uymayınız hediye. Bizi bundan nehyettiğinde bu otomatikmen içerisinde şeytanın oyunlarına karşı uyanık olunuz. Emrini barındırır mı yoksa barındırmaz mı? diye usulcüler e, bunu tartışmışlar. Emir nehi, nehi dey onu gerektiren emri e, kapsar mı, kapsamaz mı? diye. Şimdi bizim yazarımızın görüşü ne o zaman? Bizim yazarımızın görüşü, yani Cüvâin cumhur İmam Cüvâin'in görüşü, evet e, emir nehi, nehi de emri beraberinde gerektirir görüştür Şimdi burada bu cumhur ulemanın görüşü aslında. Yani cumhur ulema demişlerdir ki emir nehi gerektirir, Nehi de emri gerektirir. Aynı zamanda emir nehi, nehi de emri gerektirir. Şimdi yalnız emrin nehi, nehin de emri nasıl gerektirdiği konusunda ihtilaf etmişler. Emir nehi, nehi de emri gerektirir diyen âlimler bunun nasıl olduğu konusunda ihtilaf etmişler. Bir grup Adem demişler ki emrin nehi nehin de emri gerektirilmesi manadır. Lafzen değildir. Yani mesela diyelim ki ben sana kum dediğim zaman ayağa kalk dediğim zaman senin ayakta olabilmen için ne olmaman lazım? Oturmaman lazım. Öyle değil mi? Kum emrinden muhatap olan bir kişinin oturmaması lazım. Öyleyse benim sana olan kum emrim لا تقعود nehini de beraberinde içinde barındırıyordur. Yani oturmayı içinde barındırıyorum. Peki bu lafzdan mı anlaşılır? Yoksa manadan mı anlaşılır? Yani, ''Kum'' lafzı, ''la taq'ud'' lafzını, ''oturma'' lafzını, ''oturma'' lafzını, lafzen mi gerektirir? Yoksa manen mi gerektirir? Bunu tartışmışlar. Alimlerin bir kısmı demişler ki, ''Kum'' lafzından ''la taq'ud'' ''la taq'ud'' lafzından da ''kum'' anlaşılmaz. Demek ki lafız bunu gerektirmez. Yani bunu lugavi olaraktan izah etmişler. Demişler öyleyse, Araplar ''kum'' lafzını var ettikleri zaman ''la taq'ud'' düşünmemişler. La ta'uduvlaati zamanda kum düşünmemişler diye. Onun için burada gerektirici olan unsur nedir? Gerektirici olan unsur manen böyledir demişler. Kelamcılar ise bu lafzen böyledir demişler. Yani daha çok usulcilerin kelamcı e, kelamcı olanları ise bu lafzen böyledir. Kum lafzı, la ta'ud lafzını, la ta'ud lafzı da kum lafzını beraberinde gerektirir demişler. Yani Allah bize kalk dediğinde, aynı zamanda oturma diyor demektir. Oturma dediğinde lafzen, aynı zamanda kalk diyor demektir demişler. Tabi bunu niye söylemişler abiler? Bunu geçen sefer söylediğimiz meseleden söylemişler. Yani Allah'ın kelam sıfatının, Allah'ın lafızlarla konuşmadığına inandıklarından ötürü Allah'ın içindeki manalar ile eee Allah'ın kelam sıfatının onun içinden kayıp olan manalar olduğunu, kelamın nefsi nefsî olduğunu kabul ettikleri için bu görüşü söylemişler diyelim. diye. Şimdi diyeceksiniz ne alaka? Yani aradaki alaka nedir? Şudur. Hani kelamcıya göre Allah konuşmamıştır. Allah içinden sana kalk demeyi, namaz kıl demeyi, cihad et demeyi emretmiştir. Doğru mu? Otomatikman bunu emrederken de gevşek olmayın cihad edin. Hani işte oturmayın, yatmayın, kalkın, namaz kılın şeklinde. ikisini bir de demurad ettiği için içerisinden e, onun için e, lafza döküldüğü zaman bunu da beraberinde lafzen gerektirir e, demişler. Söyleyelim. Bazı adelerde üçüncü bir, bir görüş söyleyelim. Ne lafzen, ne manen emir nehi, nehide emri. gerektirilmez demişler. Ne lafzın, ne de mananın, emir nehi nehi de emri gerektirmez. Çünkü demişler, sen bir adama e, kum ayağa kalk dediğinde hiçbir şey idella takoduna manen aklına getirirsin. Ne lafzen aklına getirirsin. Sen orada istemiş olduğu şey o adamın ayağa kalkmasıdır. E, demişler. Bazen insan aklına getirebilir, hatrına getirebilir ama bu her zaman böyle değildir demişler. Demek ki lafız da mana da bunu gerektirmez kişi bunu kastedebilir daha sonra da ama lafızla manada böyle bir şeyi gerektirmez demişler tabi burada accı olan hangisi Emir Nehi Nehirde emri manen e, gerektirir özellikle vacibin kendisiyle tamamlandığı şey vaciptir harama götüren her şeyde haramdır e, kaidesine inanan insanların emrin Nehi Nehinde emri gerektirdiğini söylemeleri zaten şarttır Çünkü emrin kendisiyle tamamlandığı şey de emrin kapsamına dahildir. Neh'in kendisiyle tamamlandığı şey de neh'in kapsamına dahildir. Bu Yani bu söylemiş olduğumuz e, mesele bize ne yönde fayda verir? Emir nehi gerektirir mi, e, nehi emri gerektirir mi diye birçok konuda özel delile ihtiyaç yoktur. Aynı e, vacibin kendisiyle tamamlandığı şey vaciptir meselesinde söylemiş olduğumuz e, gibi. Mesela örnek veriyorum. Biraz önce söylediğimiz şeyden örnek verelim. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُبَاتِ شَيْتَانِ Şeytanın adımlarına uymayınız. Mesela bu bir nehidir. Doğru mu? Nehi varit olmuştur burada. Şimdi diyelim ki ben sana desem ki Kardeşim, senin şeytanın adımlarından kaçabilmen için evvela şeytan gibi bir gündeminin olması gerekir. Şeytanın oyunları ve tuzakları gibi bir gündeminin olması gerekir desem Sen bana diyebilirsin. Bunu nereden çıkardın? Yani ben böyle bana bir nas getir. Ben bunu gündeme etmiyorum. Ben bunu kendime dert etmiyorum. Desen ben sana diyebilirim. Bu bir nehidir. Ve bu nehiyen tahakkuk edebilmesi için de mutlaka bu emrin olması gerekir. Yani senin ya kaza halinde, uyanıklık halinde olman gerekir. Veya diyelim sen cihad eden bir müslümansın. Ben sana diyorum ki mesela senin bu ahlakınla, senin bu halinde cihad olmasın diye. Düşmanla cihad olmasın diye. Sen de bana diyorsun. Ben cihad ediyorum Allah yolunda. Ama ben bu ahlakla cihad ediyorum Allah yolunda. Bunda bir sorun yok. Bana bir delil getir. Bunun olmayacağına dair. Çünkü senin düşmanla cihad edebilmen e, için herkese seninle olman lazım, seninle uyanık olman lazım. Senin belli bir ahlaka sahip olman lazım. Mesela ben sana diyebilirim, bak kardeşim. Senin merhametli olman lazım. Bana desen ki niye? Ben sana diyebilirim çünkü cihadla psikopatlık arasında ince bir çizgi var. Yani, seni eğer merhamet duygularını harekete geçirmezsen, kalbini tezkiye etmezsen, ahlakla ilgilenmezsen, sen Allah yolunda cihad ediyorum diye nefsinin bir takım kötü dürtülerini tatmin edebilirsin diye Allah'tan kork. Yani şeytan her ameli insana ifsad etmeye çalışır. Cihad da amellerin zirvesi ise sen Allah katındaki en değerli insan isen eğer şeytan senin bu ameli de mutlaka sana ifsad edecektir diye. Bana bunun için özel delil getir e, demene gerek yoktur. Yani zaten bu emir bu nehi beraber de içerisinde e, barındırır gibi. Tamam mı? 65. beyti okuyorum, bu konuyu zaten biz anlatmıştık, sadece burada geçtiği için söylüyorum. Emrin hatırlarsanız biz emir babını anlatırken ne demiştik? Demiştik, emir Arap lügatında birden fazla anlama kullanılır. Bundan dolayı da mücerred emri alimler nereye hamledecekleri konusunda ihtilaf etmişlerdir. Sebebi neydi bunun? Çünkü Arap lügatındaki kullanımında birden fazla anlama kullanıldığını görmüştük. Şimdi buna örnekler verecek, emreti. Diyecek ki, vasīghatul amri emir sıgası elleti madat o emir sıgası ki geçti nerede geçti hemen çevirin e, sayfalarınıza 56. beyte bakın bi siyagati ifal dedi ifal sıgasıyla vârid olan demiş şimdi oraya işaret ediyor bize diyor ki vasīghatul amri daha önceden geçen emir sıgası yani ifal sıgası tarid oluyor vel ondan kast edilen şey en yuhaha mübah olmasıdır. Mevcud bulunan şeyin mübah olmasıdır. Buna ben neyi örnek vermiştim? Kul min bustani demiştim. Mesela bir adam sen devene geliyor, senin bahçeye giriyor. Sen ona ne diyorsun abiler? Kul min bostan. E kul diyorsun mesela ye diyorsun. Şimdi misafirin önüne sofra koyduktan sonra misafire ye dediğinde yeme seni döverim anlamı var mıdır bunun içerisinde? Yoktur. Çünkü ikram babından değildi bu ama ye diyorsun. Emir sıgası kullanıyorsun. Kastın ise ben sana bu sofradan yemeği mübah kılıyorum benim malımdan yiyebilirsin ee, diyor. Bunu söylüyor, Diyor ki bazen vasîratul emr elletî bedet tert geçen emir sıgası bazen varit olur. Vel kastu minhâ en yubâha mâ wucib. Kast edilen şeyden bulunan şeyin mübah olmasıdır. Kemâ eted nasıl ki gelmiştir fakeza vel kastu minhâ et Ondan kast edilen şey eşitliktir. Tesviyedir. Mesela dünkü dersimizde de örnek vermiştim. Allah ne diyordu? Isveru. Evla tasviru. Sevaun aleykum. Bunu kimin için söylüyorum Cehennem için söylüyor. İster sabredin. ister sabretmeyin. Burada ne emir vücubiyeti gerektirir. Ne nehi tahlemi gerektirir. Doğru mu? Isveru. Evla tasviru. Sevaun aleykum. Yani sabretseniz de etmeseniz de bu azabı sonuçta çekeceksiniz. Amellerinizin karşılığını göreceksiniz diyor Allah Azzeyye. Kemâ etet. والقصد منها التسوية naslki varit olmuştur emiş velqasdu minha ondan kasıt ise ettesviyedü tesviyedir yani şiddeten iki şey birbirine eşit olmalıdır kedalitehdidin aynı şekilde tehdit için de varit olmuştur ve tekvinin ve tekvin anlamında da varit olmuştur hiye o tamam nazmın anlamı anlaşıldı mı ne diyor nazmda emir bazen varit olur ve va'id kastedilir. Nasıl ki bazen ondan tesviye eşitlik kastedilir, bazen tehdit kastedilir. Bazen tehdit. Tehdide örnek neydi? Kulil hakku min rabbikum faman sha'a felyumin ve man sha'a felyekfur. Diki hakra insandan gelmiştir. Dileyen iman etsin. Dileyen kafir olsun. Şimdi haşa burada biri diyecek değil mi? Allah bazı insanlara kafir olmayı vacip kıldı. Çünkü evreti emir vücubiyeti gerektir. Burada tehdit var. Yani iman eden de iman ettiğinin karşılığını görecek. Kafir olan da benim ona ne karşılık vereceğimi görecektir, diyor Rabbimiz. Tamam? Tekvine örnek ne? Kun, fe kun. Yani Allah bir şeye kun der, ol der, o da olu, e, olu verir. Tamam? Burada mesela Allah bir eşyaya kun dediğinde, bir eşyanın Allah'a itiraz etme veya eşyaya muhalefet etme emri var mıdır? Allah'ın emrinden yoktur. Sadece o olacaktır, bellidir. Onun için bu tip emirlere ne diyoruz? Hücubiyet gerektiren emir değil, tekvini gerektiren. Yani olmayı, oluşmayı gerektiren emirdir, diyoruz Zaten biz dersimizin başında emrin de nehyinde ne anlamlara geldiğine dair örnekler verdiğimiz için bu faslı kısaca e, geçiyorum. Herkese burada bir konuya değinmedi. Onu da biz geçen dersimizde söyledik ama bir başlık olarak yine ekleyin, ayrı bir başlık kabul edin bunu. Nehi tahrimden sarf eden deli, e, sarifler. Nehyi tahrimden saf eden deliller. Şimdi bizim kaideniz neydi abiler? Kaidemizi şöyle bir hatırlayalım. Mücerret nehi haramlığı gerektirir. Onu haramlıktan saf edici bir delil bulununcaya kadar. Nasr emir konusu cumhurla zahirler arasında ihtilaflıydı. Akaizen nehi konusu da cumhur ile zahirler arasında ihtilaflıdır. Cumhur'a göre bir nehi varit olduktan sonra İster müstakil bir delil gelsin ondan kastedilenin haramlık olmadığını yani onu işleyene hükûbet verilmediğini göstersin. İster peygamberimiz o emni nehi geldikten sonra onun zıddını yapsın. İster peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun zıddının yapıldığını görsün ama sukut etsin. Sesini çıkarmasın. Misal ister bu nehi adab babında varit olsun. Yine aynı şey burada da geçerli. Bunlar hepsi o örneğin haramlık anlamında olmadığını, yol gösterme anlamında olduğunu, içerdiği hükümde mekruh olduğunu e, gösterir demişler. Mesela örnek verelim buna. Zahiriler ne demiş pekibiler? Zahiriler demişler, "Hayır. Ondan kasdedilenin haram olmadığına dair ya yeni bir nas gelecek veya onda icma varit olacak. Bunun dışındaki şeyler geçerli değildir." demişler. Mesela Peygamber Aleyhissalatu vesselam sahihte varit olan bir hadiste diyor ki: "La yemessenne ahadukum zekerehu bi yaminehi ve huve dersinde görmüştük bu hadiseti, değil mi? Sizden biri böül ederse küçük abdest yaparken e, sağ eliyle zekerine dokunulmasıdır hadis-i şerif. Aa. Burada ne var nehi var, dokunulması. Zahir ediyor ki bu haramdır. Bir insan zekerine küçük abdest alırken dokunursa ateşe hak edecek bir günah işlemiş olur diyor. Cumhur ulema diyor ki bu mekruhtur, yapmazsa ecil alır peygamberimizin emrine riayet ettiği için ama yaparsa da hiçbir ceza almaz. Niye? Çünkü bu adabbabındandır diyorlar ve adab babında varit olmuş olan neyi de neyi gerektirir? E, Şeyi gerektirir, e, mekruhiyeti gerektirir, haramlığı gerektirmez diyorlar. Bir şeyin emredilmesi onun kendisiyle tamamlandığı şeyin de emredilmesi anlamına gelir. Nehi varit olduğunda onu sarf edici bir delil olmadıkça haramlığa ve fesra belir eder diye. Bir şeyin nehi aynı zamanda içerisinde onun zıddını emretmeyi barındırır. Güzel. Akla gelen soru şu. Peki emrin sigası ne Nehin sigası ney? Yani biz hangi kelimeleri gördüğümüzde bu emir ifade ediyor diyeceğiz. Hangi kelimeleri gördüğümüzde bu nehi ifade ediyor diyeceğiz. Emri i sighalarını yazalım önce. bir if'al veya ya liyef'al Yani emr hazır ve emr-i-gaib dediğimiz emsilede öğrenmiş olduğumuz Unsur liyansur, uktub liyaktub, uktun liyaktub, öldür, öldürsün, yaz, yazsın, yardım et, yardım etsin, yap, yapsın. Bu silmaların hepsi emir ifade eder ve bu emir de vücudiyeti gerektirir. Bu birincisi. İkincisi ise ismu fiiller. <gülüyor> ismi fiiller. Aslında fiil özelliğini kendinde barındırmayan ama ifade ettiği anlam itibariyle fiilin anlamını ifade eden kelimelerdi. Mesela Allah ayet-i kerimede bize diyor ki aleykum enfusekum aleykum. Burada bir emir yok normalde. Ama aleykum, Araplar bu aleykum'u car ve mencur olan aleykum'u senin üzerinde vaciptir anlamında kullandıklarından ötürü ismi fiil eğer emir ifade ediyorsa aleykum ee, gibi bu da emir kapsamındadır. Veyahut da mesele ne gibi? Dûnekel kaleme dediğim zaman ben sana Dûnekel kalem. Dûneke kelimesi normalde dûn dışında demek ke senin dışında. aslı anlamı bu. Ama Arapları bunu hangi anlamda kullanmışlar? Araplar bunu huz anlamında kullanmışlar. Huzil kaleme. Yani kalemi tut anlamında kullanmışlar. Mesela. Bu ve benzeri. Emir ifade eden bütün ismi fiiller Arapların ruhatında. Bu da emir kapsamındadır. diyebiliriz. Üçüncüsü ise emrin eee sığalarından olan emir ve müstefadı. Yani emir kelimesi ve onun müstakları. Mesela inna Allah ya'murukum. Allah size emrediyor. Burada normalde emri nereden çıkardık? Emra fiilinin küreklerinden çıkardık. اِنَّ اللّٰهَ يَعْنُرُكُمْ gibi olursa بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ Mesela Allah size iyiliği emreder, adaleti emreder, yakın akrabaya vermeyi emreder gibi bunu da buradan çıkarmış olduk. Mesela biz hadis görmüştük hatırlarsanız Ben yani hiç dersinde Allah Yahya bir Şeyh'i emretti ben de size onu emrediyorum gibi. Mesela burada vacip kıldı demiyorum. Emera e, diyor gibi. Dördüncüsü ketebe ve benzeri e, özel kullanımla emir ve vaciplik anlamına gelenler Mesela kutiba aleykumun qitalu qital size farz kılındı diyor. Anlıyoruz ki bu bizim için bir emirdir. Kutiba aleykumun siyamu guruç size farz üzerinize yazıldı yani size farz kılındı mesela gibi bu tarz emir, e, ifadelerin hepsi em, emri gerektiren ifadeler sonucusu ise Araplar bazen haber sıgasında emir ifade edebilirler bunu da ne gösterir bunu da sıyaktan sibaktan konu bütünlüğünden anlarız mesela buna neyi örnek e, verebiliriz velen yec'alallahu lilkafirina ala'lmuhina sabila müminlerin aleyhine kafirlere yol vermeyecektir diye. Burada aslında kastedilen şey ne olabilir? Burada ey müminler siz kafirlere müminlerin aleyhinde yol vermeyiniz. Nedir? Her ne kadar uslup haber sigasında bir şey bildirme edasında olsa da ifade etmiş olduğu anlam e, bir şeyi emretmek veya yasaklamaktır. Veya Bakara suresinde mesela Allah ne diyordu? وَالْوَانِدَاتُ يُرْدِعْنَا أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ مَنْ أَرَادَ اِقُلْتِمَ الرَّدَعَ An neler? Çocuklarını iki yıl emzirirler diye. E bazı anneler emzirmiyorlar. Çocuklarını iki yıl. Haşa Rabbimiz e burada yanlış bir şey mi söylüyor? Değil. Çünkü burada Rabbimiz bize bir şey bildirmek değil, bize bir şey emretmek istiyor. Anneler çocuklarını iki yıl emzirsinler diyor. Bak ben bu bildirme sigasında olan şeyin emir sigasına olduğunu nereden çıkardım? Çünkü baktım Allah bana bir şey haber veriyor. Anne babalar, anneler çocuklarını iki yıl emzir emzirirler. Şimdi yeryüzünde hiç çocuğunu emzeme, süt anneye veren insanlar da var. Bu buna göre Allah sevgilinin söylediği bu hakka muhalif e, duruyor. Bunu Rabbimiz böyle bir şey olmayacağı için ne diyeceğiz? Burada Rabbimiz haber vermiyor. Burada Rabbimiz emrediyor diye. Bu emrin şeyleri, emrin sıygaları. Şimdi nehyin sıygaları yani e, neyi gördüğümüzde neyi ifade ettiğini e, bileceğiz. Birincisi la tafal ve la yefal yani nehi hazır ve nehi gayip kalıpları yapma yapmasın yardım etme yardım etmesin gibi bu nehiydir tamam ister hazır olana bir şey yasaklayalım la nehiye ile ister gayip olan birine yasaklayalım fark etmez mesela birincisine örnek neyi verebiliriz abiler La taqtulun nefsen ellezi haramallahu illa bil hak. Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmeyiniz dedi. Bu hazır olanlara yapılmış olan bir emirdir. Gayip olanlara yapılan nehye ne örnek verebiliriz? La yettahizil mukminun el kafirine awliya'a min dunil Müminler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler dedi Allah. Yani sanki gayipte olan müminlere Allah azze ve celle de bir şey emretti, bir şey nehyetti. Estağfurullah. yani nehi hazır ve nehi gayb la tef'al ve la yef'al kalbinde gelen bütün şeyler bu kapsamdadır. İkincisi nehi sıgalarından neha ve türevleri. Neha ve türevleri. Bundan kastımız nehi, mena, mesela terake gibi terk etmek, men etmek şey etmek nehyetmek ve benzeri anlamı ifade eden kelimeler ve onların türevleri bunlar hepsi bir şeyin yasaklandığını ifade eden şeylerdir. Mesela örnek olaraktan vermiş olduğumuz Emre ayeti buna da verebilir. İnnallâhe yeğmurukum bil'addi ve ihsâni ve ita izin ve yenhâ anil fahşâhî ve fukşiyattan da nehyeder. E, Misal. Buradaki nehi biz anlıyoruz ki bu nehidir. Mesela buna örnek neyi verebiliriz? Dedi ki bu anlamı ifade eden da mesela da kelimesi bırak. Yani Allah Resulü dün bir hadis söylemişti. Ne diyordu ona? "Dâunî, zâunî mâ teraktukum." Sizi bıraktığım şeyde siz de beni bırakın. Yani hükmünü beyan etmediğim konuda benim çok fazla üstüme gelmeyin." diye. Yani bak bu buradan beni bunu ne bunun nehi olduğunu söylüyoruz. Nereden anladık bunun ne olduğunu? Çünkü da kelimesi bunu ifade ediyor. Mesela Allah içkiyi haram kıldığında ne dedi abiler? fec buhu ondan ichtinab ediniz ondan uzak durunuz diye yani anladık ki bu nehi gere ihtinab kelimesi ee, mesela bu kelime kendi içinde nehi gerektirir yani ona yaklaşma bir içerisinde barındır. Herkese ismu fiiller 3. E, başlık olaraktan ismu fiiller içerisinde nehi barındıran ismü fiiller. Seh gibi meh gibi Mesela mi? konuşma, dur, yeter. Meh mesela. Yani dur, e, hareket etme e, anlamında, daha fazla ilerleme anlamında. Mem yavaş ol e, gibi, ve da seh gibi la تتكلم. Te seh demek la تتكلم te demek. Mesela konuşma eee demek gibi bu şeyi e, hakeza ifade eder. Hakeza 4. olarak da yine öncesinde söylediğimiz eee haber sırasında Ee, bir şey varit olur. Ama bu sen şeye bakarsın e, siyaka, sibaka bakarsın. Bunun böyle olmadığını, e, bundan kast edilen şeyin nehi olduğunu çıkarabilirsin. E, diye. Evet. Evet. Emir ve nehi konusuyla ilgili buraya kadar kitabımız konuyu bitirdi. Yani şimdi teklif babına geçmiş olduk. Emir ve nehi konusuyla ilgili sormak istediğimiz bir soru var mı? Yoksa bu konuyla ilgili anlaşılmayan veya sormak istediğimiz soru var mı? Teklif, gel, teklif babını işleyelim mi? Yoksa burada bırakayım mı? Ne dersin sevgi filanım? Kalsam? Sen ne diyorsun? Esra? Kalsın. Kalsın mı? Tamam. Teklif babına gireceğiz. Bu sefer. Inşallah. Dersleri yetiştirebiliyor musunuz? Çalışabiliyor musunuz? Tamam. Değil mi? yetiştiriyor musunuz? Kısmen, hocam. Kısmen. Bakın yoğun olduğunuz zamanlarla alakalı olaraktan, yani tabii şu anda e, şunu hepimiz biliyoruz. Mesela biz eski zamandaki ilim talep eden öğrenciler gibi değiliz yani. Ne yönden değiliz? İki yönden değiliz. Birincisi ahlak olaraktan onlarla aynı durumda değiliz maalesef. Yani içinde yaşamış olduğumuz ortam ile onların yaşamış olduğu ortam arasında çok ciddi bir fark var. Ve gerçekten ahlakın ilim üzerinde, tezkiyen ilim üzerinde çok müthiş bir etkisi var. Bunu nereden biliyor bilerekten söylüyorum? Yani cezaevinde okuduğun şey ile dışarıda okumuş olduğu şey arasında o kadar büyük fark var ki, yani cezaevinde okuduğun çok farklı farklı bir şey. Yani onu neredeyse unutmuyorsun, yani öyle kazınıyor kafana. Ama dışarısı öyle değil. Niye? Çünkü beyinde, zihinde işte haramlar var, elinde haramlar var, gözünde haram var, kulağında haram var. Ceza abim biraz daha bu konuda iyi, ben burdan biliyorum. İkincisi ise ahlaklı olarak aynı boyutta değildi vakit olarak da öyle. Yani mesela maalesef bu yani tavukların İslam beddelerine musallat olmasıyla, e, cahiliyenin İslam'a girmesiyle beraber bizim zihin kodlarımız değişti, zihin dünyamız değişti. Mesela eskiden bir ilim talebesi için zaman nefu diye bir şey söz konusu değildi. Yani kimse, mesela şu anda ilim talebelerin üzerindeki en büyük baskı ne yapabilir? Dikkat edin, kaç senedir okuyorsun? Soruyor adam. Adam mesela 5 sene, hala okuyor musun? Diyor, karşıdaki adam. Eskiden mesela İmam Ahmet diyelim 20 yaşında evden çıkıyordu, 40 yaşında geliyordu. Yani 20 sene sadece ilimle iştigat ediyordu. Hani şunu bitirmem lazım, işte millet bana sorduğunda ne oldu der, demeyecek adam. İbnül Cevzi, e, mesela adam 20 yaşında evden çıkmış, 40 yaşında evine gelmiş ve hala bekar e, olan bir adam. Misal. Yani bu tip bir sorun yok, bu tip bir dert yok. Şimdiki öğrencilerin hepsinde psikolojik olarak böyle bir baskı var. Yani mesela düşünün biz burada, Bunun olmaması için bu kadar gayret ediyoruz hani ilim talebi bitmez diyoruz yani. yani Öğrencilerin medreseyle ilişki kesilemez. Kesildiği an ilim biter. Çünkü sen 60 yaşına da gelsen birileriyle bir şey okuman lazım. Yani ilim budur. Zaten eski alimler de böyleydi. Koca alim 50 yaşında gidip başka bir alimin ilim meclisine katılıyor. Misal ta ki ilim canlı olsun diye. Yani bu kadar mesela şey yapmamıza rağmen e, bu ben hani özellikle bir çabam var öğrencilere. Senemene dert etmeyin yani ilim seneyle olacak bir şey değil dememe rağmen. Ama yine de bakıyorum, bizim öğrencilerimizle daim e, insanların üzerinde psikolojik baskı var. Niye? Çünkü bu müşriklerin veya bu taavukların eğitimde özellikle bir hedefleri var. Geçen de söylemiştim bunu. İnsanlar bir şeyler bilmediklerini zannedip uğraşsınlar ama hiçbir şey bilmesinler. Yani gayet o adam 10 sene okusun bitirsin ama hiçbir şey şey yapmasın, hiçbir şey bilmesin diye. Yani geçen gün bir şeyde bir şey sorununu tartışıyorlar. ve haber sitesinde e, gördüm. E, Ortadoğu'daki birtakım meseleleri tartışıyorlar. İşte mesela e, üşüt, haricilik, işte bunların kökleri nere elde Adam profesör olduğu için Allah'a ve ona daha fazla söz veriyor program adam. Yani ben dedim ki keşke bizim e, bu alt sınıf öğrencilerden bir tanesi ilseydi programı. Tekfir nedir, tevil nedir, ehl-i sünnetin inancı nedir? Sünni kaydederken insan neyi kasteder e, misal buna onu bir şey yapmış olsaydı. Hani ona bir anlatmış e, olsaydı, çok çok iyi olurdu diye. E bunun sebebi ne? O gün de söyledim. Bu o insanın suçu değil. Yani okumuş olduğu eğitim onu gerektiriyor Sana verilen bilgiyi sınavda ver, gelişi çok mühündür. Onu anlamışsın, anlamamışsın, bu muhakkaya tatbik etmişsin. Yani o ben ilk çıktığımda hani bir konu işlemiştik beraber. İslam bizden bir ilimle ilgili dört şey istiyor yani. Bunlardan bir tanesini, meseleleri etmek İkincisi, meseleleri fehmetmek Üküncüsü, meselelerden istinbat etmek. 4. o meseleler hakkında ihtiyat etmek. İslami ilimler böyle canlı kalır. Yani İslam ezberle bunu kabul etmez. Fehmet bunu kabul etmez. Bu bu merhaleyi bitirdin bu sefer istinbat mertebesine geç. Artık delillerden hüküm çıkar. Bunu da bitirdin tabii bunlar hepsi çaba gerektiren zaman gerektiren şeyler. Bu sefer ihtiyat et. Yani Allah'ın dini de arasında bağlantı şey yap, bağlantı kur diye. Fakat bunların da böyle bir derdi yok. Sınav geç diploma al kafi diye. Maalesef bizde şu anda böyle bir sıkıntı var. İlim talebelerinin üzerinde. Onun için iki ders, 3 ders, dört ders ee, bazen üst üste insanlar hani bir an önce vergi bir ila bitireyim e, diyorlar. Ama Allah'tan yardım istemek lazım. Bir de güzel ders çalışmak lazım. Yani insan hani bazen bir şey tekniğini bilmek e, çok önemli. Bir adam çok güçlü olabilir. E, mesela çok çok güçlü olabilir. Topa vurur. Ama bir adam ondan çok daha az güçlü olur. Topa tekniğiyle vurur. Biri filelere gönderir, öbürü öbürü başka tarafa gönderir yani. Öğrenmek de böyle. Öğrenmeyi öğrenmek lazım. Yani ben öğrenmeyi nasıl öğrenebilirim diye bunu öğrenmek lazım. Bununla ilgili sormak lazım, ee, okumak lazım, araştırmak lazım hakikaten. Çünkü her insanın öğrenme şeyi farklı farklıdır. Kimisi soru cevap usulüyle öğrenir. Kimisi mesela işitir öğrenir. Kimisi din, e, şey yapar okur öğrenir. Kimisi yazdıkça daha iyi öğrenir. Ee, en miskin öğrenci, en böyle gereksiz öğrenci kimdir? Hangi şekilde öğrendiğini bilmeyen öğrencidir. Yani düşün adamın ömrü ilim talebiyle geçmiş. 6 sene olmuş okuyalı, nasıl öğrendiğini bilmiyor herhalde adam. E Allah seni ıslah sen nasıl ilim talebesi olacaksın? Yani e daha senin işin öğrenmek ve sen nasıl daha iyi öğrendiğini henüz bilmiyorsun. Veya adam aradan yedi sene geçmiş, bunu özetini çıkar diyorsun, ben özet çıkartmayı bilmiyorum diyor. Ee, mesela, e sen nasıl yazı yazacaksın? Sen nasıl bilgilerini tasnif edeceksin e, misal mümkün değil. Onun için bu konularda mutlaka sormak lazım, öğrenmek lazım. Yani ben şunu için söyledim bunu. Ne kadar e, dersler yoğun olursa olsun insan mutlaka kendisine bir koridor açıp e, onları çalışacak bir vakit, onları çalışacak bir usul, bir teknik e, geliştirebilir Allah'ın izniyle. Hatırlarsanız ben yıllar önce size söylemiştim. Demiştim, yoğun olduğunuz zamanlarda en azından şunu öğrenin, hiçbir dersi ertelemeyin. ertelediğiniz ders gitmiştir yani. dersten Derste dersi iyi dinleyin, yani konsantre olmaya gayret edin. Çıktıktan sonra bir 10-5 dakika, dakika bir kenara oturun. Derste dinlediklerini öyle küçük, küçük küçük not edin. Veyahut da derste not ettiklerinizi şöyle bir 4-5 defa gözden geçirin. Onu şöyle bir kağıt olarak cebinize koyun. En azından oturup o dersi iyice fahmedip, anlayıp, ezberleyinceye kadar. Misal yolda giderken, otururken, minibüste giderken o kağıdınıza çıkarın, o kağıtlarınıza Bakın ki bilgiler şeyinizde canlı kalsın, zihninizde canlı kalmış olsun diye. Tabi ki ondan sonra güzel bir vakit oluşturup oturup her bir dersi anlayıp fehm edinceye kadar devam etmek lazım. Mesela öğrenci vardır. Soru cevap yapınca şeyleri çok güzel anlar. Yani öğrendiği dersi kenara koyar, kendine bir defter yapar. Mesela emrin tanımı nedir der, altına yazar. Bu şekil daha kalıcı olur onun kafasında. Öğrenci vardır, okumakla falan değil, o dersi bir daha dinleyerek de tekrardan. Kafasına yerleştirir. Öğrenci vardır. İmam buhari gibi. Yani İmam Bukhari'ye sormuşlar Sen demiş ya, bu kadar bilgiyi nasıl aklında tutuyorsun? Çok okuyarak demiş. Yani okudukça demek ki onun zihni e, şey kalıyor. Canlı kalıyor mesela. Sürekli okursun. Usul okurken başka bir usul kitabı okursun beraberinde. O bilgileri daha kalıcı hale getirirsin. E, misal. Ama mutlaka ve bir şekilde e, bunu şey etmek lazım. Bunu yerine getirmek lazım. Öğrenmeyle ilgili ulaşmak lazım. Diye. Sorumuz var mı? Yoksa derse bir direnyeyim. Bu yani şeye... Bu şey olarak soracaktım da mesela ben e, şu anda şey yapmamam hocam. Yani bu e, dersleri ayrıyetten oturup dersine yazıyorum. Tamam. Çünkü o şekilde yaptığımda hem e, önceki dinlediklerimi anlamış olurum. Yani dersiniz üzerindeki dinlediklerimi bir de gözden geçirmiş olduklarım. Ama tabi bu e, veya vakit istiyor, e, ondan sonra bir de bunun çıkar çıkarmak meselesi var. Yani özelliklerini çıkarmak meselesini ben genelde e, şu şekilde yapıyorum. Mesela e, aldığımız dersin tarifi, yani luat tarifi, ondan sonra usulü tarifi, ondan sonra bunun e, genel kaidesi. Bir de bunun yanında e, sizin değerleriniz faydadır. Tamam. Yani bu şekilde olursa kafi, kafidir değil kaffey, mi? Kaffey. Şimdi normalde e, mesela daha güzel olmasını istiyorsan, ikinci bir şey söyleyeyim. Metni ezberlemek. Metni ezberlediğin özetini çıkarırsan, sen o metni her tekrar ettiğinde, beyin zaten kendiliğinden o bilgileri alt, altıda yani, o metne bağlı. Şimdi sen onu ezberlerken beynine şöyle bir komut vermiyorsun, bak beyin efendi. Ben şu metni ezberliyorum, onun altı olarak da şu bilgileri ezberliyorum demene gerek yok zaten. Sen bir şeyi bir şeye bağladığın anda beyin zaten onu kendi içerisine bağlıyor. Sen onu okurken mesela sen bugün başladın. E diyelim ki bir yeri tekrar ediyorsun. Emruuna bir şey yehyun maniun min diddihi ve'l aksu eydan zaman otomatik ve senin aklına gelecek. Bu konuda üç tane görüş vardı. Lafzen gerektiren, manen gerektiren ve hiçbir şekilde gerektirmeyen e, diye bu şekilde. Bu bilgiyi senin şeyinde canlı tutar. Ama mutlaka ve mutlaka Ben bunu daha önce de abilere söylemiştim. Geniş özet defterlerinizi ve kitaplarınızı kitap okur gibi belli periyodlarla okuyun. Kendi yazdıklarınızı. Yani mesela diyelim ki sen şöyle bir şey yapabilirsin. Usul ile ilgili çıkardığın notlar var. Akide ile ilgili çıkardığın notlar var. Mesela bunlar belli. Zaten bunları tasnif etmemişsen. Şimdi hani bazıları ilim öğrenirken parmağındaki gümüş yüzünü çıkarıp uçaktan giderken çöle atan Ondan sonra dönen onu arayan adamın durumu gibidir bazılarının durumu. Yani mübarek adam, sen kendini ne zannediyorsun? Hani adam mesela bir şey öğreniyor. Afidenin bilgileri bir tarafta, şeyin bilgileri bir tarafta, nedir adı? Fıkhın bilgileri bir tarafta, böyle olmaz. Her ilmi kendi altında tasnif etmemiz gerekir. Yani mutlaka ayrı bir yerde, ayrı bir evrakta, ayrı bir kitapta, defterde tasnif etmemiz gerekir. Bunu da genelde alimler, yani bu yolu güzel kat etmiş alimlerin benim derslerinden öğrendiğim iki şey tavsiye ediyorlar. Ya diyorlar ki her konuda asıl bir kitabınız olsun, bütün bilgilerinizi dönün oraya kaydedin. Mesela diyelim ki benim asıl kitabım bu değildir, yani bu varakattır misal. Diyelim benim asıl kitabım, örnek yok, Kevke Vussade'dir mesela usuller daha geniş olduğu için. Ben diyelim mesela bir kitap okuyorum, varakatın şerhini okuyorum misal ders yaparken sana. Burada gördüğüm bir fail ile götürüyorum, oraya ekliyorum hemen. Orada olmayan. Ekliyorum, ekliyorum, ekliyorum. Burası sürekli şişiyor. Yani sürekli birikiyor. Düşün benim bir periyodum var ve üç ayda bir kevkebussati'yi tekrara sıra geliyor. Mesela, yani ben kevkebussati'yi tekrar etmiş olduğum zaman zaten otomatikken yani bütün o aradaki bilgilerin hiçbiri kaybolmadan güzel bir şekilde yerli yerine yerleşmiş. Yani çekmeceleri beyinde düzeltmiş gibi öğrenmiş oluyorum. Bu birinci yoldur. Ve bunu mutlaka yapın. Yani her ilimde asli bir kitabınız olsun. bilgilerinizi oraya, o metnin altına ekle. Bu biraz zeka isteyen bir şey yalnız. Yani çünkü hangi bilgiyi nereye kodlayayım, hangisi nereye uygundur biraz uğraştırıcı bir şey. Bunu yapamıyorsanız ikinci bir yöntem var. Bu sefer alimlerin bize tavsiye ettiği, her ilimle alakalı mesela bir defter oluşturursun, bab bab konu konu ayırırsın veya dosyalar oluşturursun, ahide dosyası, isim sıfatla alakalı dosya ayrı olur. Rububiyetle e, ilgili dosyan ayrı olur. Uluhiyetle ilgili dosya ayrı olur. Mesela akidenin münferit meseleleri diye ayrı başlık açarsın. İman küfür. Yeni bir şey oldu mu götür oraya eklersin. Önceki bilgileri de şöyle bir hızlı gözden geçirirsin. Onu da eklersin oraya yerleştirirsin. Ta ki bir iş yapacağın zaman bir kitap yazarsın. Mesela bir ders anlatırsın. Senin bilgilerin hepsi senin önünde toplu olaraktan olmuş olur. Ama bu iki yöntemi e, yapmadığınızda okuduk kitabı koyduk kenara. Okuduk onu koyduk. el kenara. Bizden sadece kokteyl olur. Hani bir cinsinin talebesi var kokteyl. Yani kafa allak burlak. E, her konuda, hiçbir konuda ne bir doğrusu var, ne bir raci görüşü var. Hepsi Allah bullak. Bu şekilde ilim talebi olmaz. İnşallah bu iki yöntemi yaparsanız ve bunları da periyodlarda tekrar ederseniz mesela sen bir öğrenci olarak desen ki ben her gün uyandığımda nasıl Kur'an buracası yapıyoruz misal. Desen ki ben Her gün uyandığımda sabah bir saat bu dosyalarımı böyle kitap okur gibi tekrar edeceğim. Bitti bir daha başa döneceğim ee, şeklinde. Çok verimli ve güzel, ayağı yere basan bir ilim olmuş. Olur inşallah. Bir de bizim ilim talebelerin en büyük sorunlarından biri ne ya bile? Allah'tan yardım isteme sorunumuz var. Çoğu ilim talebesi. Mesela diye musul zor geliyor adama. Ee, soruyorsun, diyorsun, hiç dua etti bununla alakalı? Bakıyor, yani sanki bu dua edilecek bir şey mi der gibi bakıyor. Oysa öyle değil. Asıl Allah'ın en temel sıfatlarından bir tanesi öğreten Allah'tır yani. Öyle değil mi? Ee, öğreten Allah'dır. Yani. Öğreten eğer Allah ise, o zaman sen asıl öğreticiden bilginin kaynağını istemen lazım. Allah tasarruğunu yaptığı gibi değil mi? Allahümme hallimni bimâ enfaulî ve fâni bimâ annemtenim. Şeyh Hulusi Amin Teymiye ben mesela bir meseleyi anlamadığımda, bana kapalı kaldığında şehrin harabelerine giderdim, yüzümü toprağa koyardım, yani secde ederdim, yüzümü toprağa bulayım derdim ki, ey İbrahim'e öğreten İbrahim'e Rabbi, ey Muhammed'e öğreten Muhammed'e Rabbi, bana da öğret, e, diye. Ve vallahi diyor, hiçbir mesele yok ki ben bu şekilde Allah'tan yardım isteyeyim, mutlaka kafamı kaldırdığımda Allah Azze ve Celle onu bana öğretmiş oldu, e, diye. Onun için... Allah'a dua etmek, tadarrola böyle o acziyetimizi göstererek Allah'tan istemek bu çok önemli bir mesele ilim talebinde. Ben inanıyorum ki şeytanın duasını geri çevirmeyen Allah onun dinini yüceltmek için ona dua eden, ilim talep eden bir öğrencinin duasını geri çevirmez. Yani yeter ki insan ısrarcı olsun, o kapının tokmağını bırakmasın, sürekli çalsın. Yani ben sen bana ilim öğretmesen benim ilim öğrenecek halim yoktur. Bir insan ne kadar fazla Allah'a acziyetini ızrar ederse Allah'ın gözündeki değeri o kadar yükselir. Bunun yolu da duada ısrarcı olmaktır. Yani mesela bir istedi, vermedi, bir daha istiyorsan demek ki sen yani şöyle düşünün. Yiyecek ekmeğiniz yok, birinin kapısına gittiniz, ekmek verdiniz fırıncıya, ekmek yok dedi. O kapıdan ayrılmazsınız. Çünkü zaruri bir ihtiyacınız var ve o adamda ağlarsınız, yalvarırsınız, bir şeyler yaparsınız, birkaç çekmeye çalışırsınız. Sırf o ekmeği alabilmek için. Herkese Allah Azze ve Celle'ye de böyle ona olan muhtaçlığımızı bu ayarda gösterebilsek, Rabbimize Yani böyle zillet içerisinde ve gizli bir şekilde Rabbinize yalvarın dediği gibi yapsa Allah'ın izniyle Rabbimiz kullarını geri çevirmeyecek kadar hayalı. Doğru mu? Bir kul iki elini Allah'a kaldırıp istediği zaman Allah onun elini sıfır boş bir şekilde çevirmekten haya eder diyor. Peygamber aleyhisselatü Vesselam. Yeter ki biz isteyelim istemeyi bilir. Allah azze ve celle bizim dualarımızı geri çevirmez. İnşaallah. Sorunuz yoksa Abilere de sorayım. Sizin sorunuz var mı abiler? Sizin sorunuz var mı abiler? musunuz Hüseyin abim? ile ilgili sormak istediğim bir şey var mı? Dersle ilgili sormak istediğim bir şey var mı abi? Dönüyor galiba beni. Murat abi sen beni duyuyor musun? Yeni duymaya başladın. Ede o kadar uzakta olursan anca yeni duyarsın. Nasılsın? Durgun iyi midir? Yani şey şey mi? zaman, İyi miyim, imam sesini duygun daha iyi olur. Ders anlamadım mı? Yok, hocam, yani şey ee, Orayı mı anladın sadece? O kısmı mı anladın sadece? Allah. sürekli bu şeyi verdi derste Allah böyle. Tamam yine geçirdi Nereyi anladın, nereyi anlamadın? En son, tam E tam da en önemli yer orasıydı. Orayı anlamazsan mesele bitmişti vatandaşın. Eğer kabul edilmezse kayditsizse gönderirler. E, onu ha hallederiz. Siz bu bağlantı için bir Bir şey araştırdınız mı ağabey? Araştırdım kocam. Yani bütün dünya böyle kesik bir bağlantı oluyormuş kendi yani arasında. Ya yani ne yapıyorlar İnşallah onun yani düşüşmüş... İnşallah Enes ağabeyi araştırıyormuş. Sizin bu bağlantı sorununuzu çözecekmiş. Yani bütün dünya böyle kesik kesik görüşmediğine göre mutlaka vardır. Bunun daha düzgün bir yolu da biz bulamadık. Bulacağız inşallah. Neyse ağabey duymadın hadi iyisin ya. şey için söylüyorum, mesela, her şeyse bu galibanlar gelip burada boş yerine oturup böyle... E, gerçi bugün oldu herhalde dersi anlamında şey. Yani bir, bir şey... Mesela hocam bir kere hiç olmasa... Hı. ...hiç olmasa yani hani hı hı. Yani bu, diyeceğiz ki yani bu olmuyor ama bir gün oluyor, bir gün olmuyor. Bu internetlerinizle alakalı bir sorun olabilir mi? Mesela şey, şey vardı, AV vardı mesela hocam. AV mesela kullandık. Ondan sonra o dün bozuldu. Ondan sonra yeni bir AV aldık. Ondan sonra e, o oldu, mesela sabahleyin o olmadı. Tüksel'e döndük, Tüksel'e oldu, ee, yani bilmiyorum. Ağabeyler sabit hat mı kullanıyorlar? Ee, ona değinir vın, aynı şekilde hocam. Vınla alakalı da olabilir, yani, yani sabit hat belki biraz daha şey olur da sabit hat da buraya gitmez. Bugün mesela sadece şey vardı, Murat Ağabeyi de sordum var mesela. Murat Ağabey yani 15 dakika boyunca hiç duymadı, hiç, hiç şeye bağlanamadı. Hmm. son dersi gelmeden önce hani, işte dersi gelince bağlanabildi tamam. ee, Murat Ağabey. Bir şey yok. Bir günlük gönderir üzere. Akşam eğil ulaşmış oluyor enlerine hamilelerim. Günlüklerle takılmış tabii sizin elbette şu gömütü oldu. Şu, şu bu görünüm nereden sen gösterdiğin görünüm. Fotoğrafı da bir şey düşünsün. E, şey evet. yani tahtayı hiç şey almazsa hocam, tahtayı açmazsa. Ben tahtayı açma, tahtanızda fıkı derslerinde taktanı olanıyorum sanki. Şöyle arkaya bir tahta koyabiliriz. O beyaz büyük tahtayı buraya getirebilirsiniz. Bizler. Zaten alıyor hepsini. Ee, burasını. Ee, şöyle yapabiliriz. Yani buraya yukarıdan indirilen şeyler varmayacak. Tahta Tahta indiren tadı değil de. Beyaz ee, her bir her şey Şu şeyin görüntüsünü kapatmak için yok olmuyor. Aşağı bir şey yapabiliriz. Bir şey yani. Yapabiliriz. Bu resim Abi şunlar hocam aslında resim, resim, buna resim koyduğunu düşündün hocam mesela. Evet tamam tamam. Şunun resim koyduğunu Bu stüdyolarda kullandın. Evet, yani ondan indirip mesela böyle sürekli sabit olan, mesela 3'ten ders var zaten şu anda. Bu ne tür ahkem? baktığınızda o yani hafif bir geçişle şey kameraya geçiyor Hı. sağ çapraz ve efendim artık nereden kurmuşlar sağa giderim bunları bunlar ses mi? ses şey var bunlar ne zaman şey yapmayı düştüğün arasında? yani işte açılmış mı? var mı? Var mı? Yeni bir şey almadık, yeni bir, almadık. Bu, bu duygu, bir şey almadık. Var mı? Onu koruyoruz. Bu durmuyor. Sizin söylemişlerdi hocam? Bunu ben konuştum. Yalnız ağabeyin bugün haber et, bu fotoğrafı yayınlamayın diye söylememe rağmen gene yayınlamışlar bunu. Ben o gün anlatıp onlara bak fotoğraf, en normal haber kullanırken fotoğraf nasıl önemliyse, yayınladığınız fotoğraflar da herkes aynı şekilde önemli diye. Bunu gene kim koymuşsa buraya şu şu yaptıkları resmi kullanmışlar herhalde şunu. Yani ben yapmamasını söyledim abi bu resmi değiştirdi abi. Resim olmasına gerek yok yani burada. Kullanılacaksa da başka bir resim kullansınlar bunu kullanmasınlar yani. Bugün hemen söyleyeyim hocam. Şöyle bir şey mesela hocam dünden beri bu arada mesela bu da bulundurulmasına gerek var mı? Mesela birisi mesela bunun PDF'leri mesela örnek verelim ki yani 3 hafta 4 haftalık dersler böyle şeyine saklanması lazım. Dün de biri bu ortam şartlarında çok fazla değil mi bulundurması yani, diye onu söyleyeyim. İkincisi de bu hocam, bu renkler çok çıkacak değil mi yani? Bu şey, de, bunu bunu söyle yani, bu nedir de bu? Biraz ciddi iş yapın, ciddi doğru düzgün iş yapın yani. yani bu, bu çok tuhaf bir, bu, niye yapmışlar? Böyle, sanki hani, bir an önce yapalım olsun tarzında evet. bir şey olmuş. Alep'i alıyor he? Ama yani, şey oluyor, içeriden şey yazan İslamlere göre yani Alep'in ben de adlandım, yok. Ama Halep'te yani, çok böyle hani şey olan bazı bölgeler var. Oralar elberine gidecek yani, hani. Alep'in düşmesi daha da bir şey olacak. Yakınlaşacak gibi bir şey söylüyorlar yani. Konuşuyor Hali bile Türkiye'ye etkiler diyorlar yani. Şu anki hali Alep Alep bile. Alep'in düşmesi yani. şu, şu şey yani şu andaki ilerleme davranıyor. Oradan kim yazıyor ki? sonu seçiyorum mı yazıyorlar? Gayri hocam yani, İslam, İslam, İslam ümmeti ümmeti İslam Fransao. Evet, evet. evet. Şurada i̇şte, işte, şey yok. Takisabizmleri hiçbir şey yok. Yani, şey yok. Ahmet, yani bana o fırıldakları Kıltansa bu daha güzel bir görüntü abi. Bir daha görüntüye verildi abi. Bu şunun yani Şuna bir bak. Bu çok karanlık bir görüntü. Yani normalde görüntüyü güzel yapan şey görüntünün aydınlık olması. Mesela ondansa, yani şundansa ee, bu görüntüde aydınlık, daha ışık, daha güzel yani. deşmeli. İstiyorsan yarından başlamak yani yarın çünkü daha yok da biraz. 3. Ben şey yapabilirim hocam. eee çürdelerin ders bunu bu kullanmayı vereceğim. Çok önemli değen çürdelerin dersi için. Yani. Yani için. Hıh. -hı. Eee sayı az. Yani fıkıhsüzü... Bu, bu da şey mi hocam? Şu anki halinde... Yok yani bu güveni belki o da geniş sayı az olduğu tamam. için çok dikkat çekmiyor da. Fıkıhta, yeşili şey, merleği kadresi hakkında sadece o görüntü üzerine orayı tahta getirsek. Hı hı. Yani sürüye bir olsa... O büyük tahta var tahta ya hocam. Bunun çır çır eden tahta olmasın da o yazarken... Salların tahta. Evet tamam, hı, tamam. tamam. Hı, hocam. Tamam tamam. Tamam hocam. Ben araştırdım gerçi sordum abilere de. O tahtların büyüğü otomatikmen şey olabiliyor hocam. duvar doğru mu teoremi Yani onun büyüğü. Orada şeyi değiştirebiliriz. Yani yeri değiştiririz mesela. Hani şuraya bir Montaigne'ris hocam. Tamam. Şeyi Hani burada gençler burada otururlar. O nasıl bu şekilde yapabiliriz. Tabii yani. mesela hani öyle olur. Duvar çok kötü ama. Mesela kurs <gülüyor> Bunlar her seferde çıkma da bu ışıklarımız çıkar gibi olacak. yine abi bir sorun hiç olmaz inşallah ne bak hanım sen burada şey mi Top olmuş. burada şey normalde bizim tahtaya bunu geçirmemiz yok abi biz Dersimizi bitirmemiştik daha döküldü dersimiz. Kaldı ders anlatırız. Anlatıyorum ya. Az kısma bunu. Efe efe de mi? Bu kapalı terlikleri niye satıyor millet? Söylüyor musunuz bunu? Olay söyleriz öyle. Yani bir mantığı yok hani kapalı terliğin o zaman. Evet. Dedim belki hani kütükler mi yapıyorlar az yerde? Allah'a... Ki bu bunlar geldikten sonra sanki böyle oldu. Hı, hı. Tamam. Allah razı olsun, bana Teşekkür ederim.